Allahu biallahim ne şeytan el rajim. Bismillahi r-Rahman Ve nas ve nas ta'firu ve nas ta' biallahim in şurur -like <namesrup jede2> <werd2> ve <cam> in siyat amalina. Men ve men yudil Ve illallah la Ve Muhammedan abduhu ve rasuluh. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu dalaletin finnar. Tesir dersimizde Nahil suresinin 45. ayetinde kalmıştık. Allah ze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Kötülük tuzakları kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinde veya Kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Bu ayet Mülk suresindeki ayetin bir tefsiri ayetinde. Emin tüm Memphis semai en yaksi febikmur ard. Semadakinin sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz ayetini? Bakın orada Memphis sema yani semada olan e, mahsuf bırakılmış. Burada en Allahu sifallahu bihimul art Allah'ın yere geçirmesinden. Yani semada olan Allah'tır. İbn Tekim İbn Kesir Raymullah Mülk Suresini tefsir ederken bu ayete vurgu yaparak yani Nahl Suresi 45. ayetiyle tefsir etmiş ve burada semadaki ile kastedilen Allah azze ve celledir demiştir. Yani ayeti diğer bir ayetle tefsir etmiştir. Katade dedi ki burada kötülük tuzaklarıyla kastedilen şirktir. Yani şirk koşanlar Allah'ın kendilerini yere geçirmesine veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmesinden emin mi oldular? 46 Yahut onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar aciz bırakacak değillerdir. İbn Abbas r.a. dedi ki dönüp dolaşmalarından kasıt birbirlerine karşı muhalif olmalarıdır. Kat'a'de onları yolculuktayken veririm demektir, demiştir. Yani Allah Azze ve Celle bu ayetlerinde şirk koşanları veya e, İslam aleyhine, Müslümanlar aleyhine tuzak kurmaya çalışanları e, tehdit etmekte. 47. ayet Yahut Allah'ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından kuşkusuz Rabbin çok şefkatli pek merhametlidir. Mücahit Rahimullah bu ayette geçen tehavvuf kelimesi birilerinin diğerlerinden daha az bir şeye sahip olması demektir, e, demiştir. Yani اَوْ e, يَخُذُهُمْ ala تَخَوُّفُ Bu ibareyi bu şekilde açıklıyor. Allah onları yavaş yavaş e, tüketerek cezalandırır. Daha bin Muzayim Raymullah dedi ki burada Allah Teala'nın bazı kimseleri azaplandırırken bazlarını terk etmesi, yani azaplandırmadan bırakması kastedilmektedir. Zira Allah Teala bazı köyleri azaplandırıp helak ederken bazılarında kendi haline bırakırdı. Yani bir felaket olduğu zaman, yani Allah Azze ve Celle'den bir cezalandırma olarak bir felaket olduğu zaman, bunun yeryüzünün tamamını kuşatmadığını görüyoruz. Yani bu umumi bir şekilde de olmuyor. Bazen diyorsun ki hani işte falanca yerdeki insanlar Allah Azze ve isyan da fısko fücurda baya ileri gittiler. Allah da bunları cezalandırdı. Bir bakıyorsun aynı türden kötülükleri işleyen başka bir yerde böyle bir azabın, böyle bir afetin, cezalandırmanın söz konusu olmadığı olabiliyor. Buna işaret ediyor daha bin Müzahim ayetin manasıyla ilgili olarak. 48. ayet Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a e, yetefeye'u kelimesi meyletmesi demektir. Katar dedi ki her şeyin gölgesi onun secde edişidir. Bir şeyin gölgesi sabah vakti sağ tarafa, akşam vakti de sol tarafa düşerek secde eder. Dahirun kelimesi ise küçülerek yani zilletle küçülerek demektir. 49. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Katade Rahimallah diyor ki, Allah Teala yarattığı tüm şeyleri isteseler de istemeseler de mutlaka kendisine ibadet ettirmiştir. Yani insan ve cinler haricinde, yani mükellef olan insan ve cinler haricinde dünyadaki bütün mahlukat... İstese de istemese de böyle bir kulluğun içerisinde yani Allah Azze ve Celle'nin e, tahtı kahri altındadır. İnsan ve cinlere gelince yani da evet gölgesi vesaire bu gibi şeyler var. Yani bir kafir Allah'a secde etmeyen bir kafirin bile demek ki gölgesi istese de istemese de secde ediyor. Ama burada insanlardan ve cinlerden istenen ihtiyari kulluktur. Yani ee, mesela gölgemizin secde etmesi veya diğer varlıkların Allah'ın emrine amade bir şekilde hareket etmesi yani bir nevi kullukları bunlar ıstırarı yani mecburi kulluk deniliyor. İhtiyari kulluk ise e, kişinin kendi isteğiyle tercih ile itaat etmesidir. Yani Allah Azze ve Celle daha başka ayetlerde de bunu belirtiyor. Tav an ev kerhem diye yani istemeyerek veya isteyerek tav'an e, gönüllü bir şekilde isteyerek demek. Bu yüzden mesela nafile namazları Arapça'da tatavvû denilir. Yani gönülden itaatli yapılan. Yani Allah bunu emretmemiş, farz kılmamış. Ama e, şer'an meşru kılmıştır. Şu nafile ibadetleri yapabilirsiniz. Bu sana kalmış. Buna e, tav'an, tatavvân e, tatavvû deniliyor. İşte tav'an veya kerhen, bütün mahlukat Allah'a kulluk içerisindedir. Tav'an kulluğu yapanlar, yani kendi gönülleriyle, kendi istekleriyle Allah'a itaat edenler, yani şer'i kulluğu gerçekleştirenler bunun karşılığını alacaklardır. Bunu gerçekleştirmeyenler ise bundan dolayı ceza göreceklerdir. Allah bütün mahlukatı, insanları ve cinleri kendisine kulluk için yarattığını bilirmiştir. Buradaki mesela ayete dikkat edin, Zariyat 56. ayeti, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ e, İbn Abbas bu ayeti tevhid etmeleri diye e, tefsir ediyor. Ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Zariyat 56. ayetinde. Burada dikkat edin sadece insanlar ve cinler zikredilmiştir. Yani insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Diğer mahlukat zaten bir kullukta. Yani ıstırari kulluk dediğimiz kulluğunu, Devam ettiriyor. İşte akan suyun, derenin bir kulluğu var, denizin bir kulluğu var, rüzgarın, güneşin, ayın, yıldızların, bütün mahlukatın kendi kendilerine verilmiş, Allah tarafından takdir edilmiş bir çerçevede kullukları var. Ama insan ve cin istisna ediliyor. Neden? Çünkü bunlar tav'an, yani şer'i kulluğu, emre ve yasa muhatap olma bakımından yerine getirmeye layık olan insan ve cindir. Muhatapları bunlardır. Ee, bu sebeple gönülden itaat eden, emirleri, yasakları yerine getiren kimseler, insanlardan ve cinlerden bunlar karşılık görecektir. Getirmeyen de hakeza e, yaptığı ameline göre. 50. ayet Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. Burada melekler, önceki ayetten devam eden e, Vel melaiketu وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Onlar büyüklenmeden, kibirlenmeden, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onun devamı olarak onlar, melekler, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrulurlarsa onu yaparlar. Bu ayet Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatına açıkça delalet eden ayetlerden yine birisi. Melekler, mesela sema melekleri, melekler de semada, yani e, az önce bahsettiğim, işaret ettiğim e, Mülk Suresi 16-17 ayetlerinde geçen e, tüm sema. Semadakinden emin mi oldunuz? Bazıları bunu zorlayarak işte burada semadakiler kast edilen meleklerdir diyorlar. Tamam, semadakiler hadi melekler. Peki, fevklerindeki, üstlerindeki kim? ne? rabbehüm min fevkihim. Üstlerindeki, yukarılarındaki fevk ifadesiyle, fef kelimesiyle açıklanıyor bu. Yani başka bir şekilde tefsir edilmesine, yorumlanmasına, tevil edilmesine müsait olmayacak şekilde. Üstlerinde, yukarıda olan Rablerinden korkarlar. Yani melekler semada, onların da üstünde olan Allah Azze ve Celle. Ve kendilerine ne emrolunurlarsa onu yaparlar. Bu da meleklerin vasıflarından. Allah'ın emrinin dışına çıkmazlar. Muaviye bin Hakem es sulemi e, radıyallahu anh'den o diyor ki benim bir cariyem vardı Uhud ve Cevaniye taraflarında koyunlarımı güderdi. Bir gün kendisini dolaşmaya gittim yani gözetmeye ne göreyim onun koyunlarından birini kurt götürmüş. Ben de Ademoğullarından bir adamım yani diğer insanlar gibi ben de bir insanım. Ee, onlar gibi ben de üzülürüm. Lakin cariyeye bir tokat vurdum. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bu yaptığımı bana fazla buldu. Ben ey Allah'ın Resulü o halde cariyeyi azat edeyim mi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onu bana getir buyurdu. Derhal getirdim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah nerededir diye sordu. Cariye göktedir cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kimim dedi. Cariye sen Allah'ın Resulüsün cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu azadet çünkü o müminedir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ee, aslında kısa e, sayh-ı Müslim de birkaç yerde e, biraz daha uzun şekliyle geçiyor. Yani daha başka meseleler de var. İşte e, namaza gelip... E, önce konuşma serbestli namazda sonradan yasaklanıyor. Bundan haberdar olmayışı o anda öğrenmesi gibi. Daha başka meseleler de söz konusu ediliyor. Fakat burada konuyla ilgili olan delil, delalet ettiği kısım işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu cariyeyi yani onun Müslüman birisini olduğunu, mümin birisi olduğunu tespit etmek için Allah nerededir diye sormaz. Cariye diyor ki göktedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben kimim diye soruyor. Sen Allah'ın Resulü'sün cevabını veriyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bunu azat edebilirsin çünkü o iman etmiş birisidir. Mümin edir, Müslüm Müslümandır. Azat edebilirsin diyor. Şimdi e, bu e, bir cariye, koyun güden, koyun çobanlığı yapan bir cariye. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında asabı arasında Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusundaki bilginin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Yani bir koyun olan bir cariye Allah nerededir gibi bir soruya işte göktedir diye bu cevabı verebiliyor. Ama günümüzde ilahiyat fakültelerini okumuş, profesör yaftasını almış nice kimseler vardır ki öncelikle Allah nerededir sorusunu abes bulur. Sonra bunun cevabına da birçok kelami, felsefi yorumlarla bu sorudan kaçar. Bu, okumamış, üniversitelerde, şuralarda, buralarda okumamış bir cariyenin verdi cevap. İşte El eserde okuyan, ne bileyim Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde okuyan, okutmanlık yapan, hocalık yapan kimselerin e, durumu bu. Yani bunlar güya Allah'ın dinini öğrenmek için okuyorlar. İnsanlara Allah'ın dini konusunda, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda aydınlatmak için güya eğer e, maksatlarının samimi olduğunu düşünürsek. Bunun için okuyorlar ve bu okuyuşları, bu ilim talepleri onları nereye getiriyor? Allah Resulü ve Vesselam'ın buyurduğu gibi bazı ilimler, bazı öğrenimler vardır ki onlar cehalettir. Bazı şeyler insanın ancak cehaletini artırıyor. Burada herhangi bir okul, medrese okumamış bir cariyenin verdiği cevap, Böyle, ee, Bu açık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin müminlerden mi değil mi olduğunu öğrenmek için bakın bu soruyu sormuş. Allah nerede? Yani bir kimsenin imanı en azından bilgi olarak yani amelle yansımasından önce bilgi olarak, ikrar olarak, İslam'ı ikrar olarak Allah'ın sıfatlarını kabulden geçer. Allah'ı tanımaktan geçer, Allah'ı bilmekten geçer. Allah nerededir sorusu muhtemelen, yani neden böyle bir soru sordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Niye? işte sen Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ediyor musun? gibi bir şey e, sormanda böyle bir soru sordu. E, belki de e, bu aynı manaya delalet ediyor. Çünkü e, Allah nerededir sorusu o cariye için böyle bir soru Allah'ı tanıma, mesela insanlar ne yapıyordu? Müşrik bir toplumda, Allah Resulü'nün gönderildiği o toplumda, Allah'tan gayrılarına ibadet takdim ediyorlardı. Yani onların şirkleri rububiyet konusunda değil, uluhiyet noktasındaydı. Tıpkı bu, İmran bin babasının babası Husayn'ın kıssası gibi. Yani işte kavmi gönderiyor bunu Allah Resulü'yle konuşması için, Husayn geliyor, bir şeyler sormaya teşebbüs etmeden önce Allah Resul diyor ki: "Ey Hüseyin söyle bakalım senin kaç tane ilahın var?" O da diyor ki: "Altısı yerde, biri gökte, 7 tane." diyor. Sen diyor, "Başın dara sıkıştığı zaman hangisinden yardım istiyorsun? Kim yardım ediyor? Sana imdad'a gelen hangisi? Senin sıkıntılarını gideren?" Bunların sorusun, bu soruların bütün cevaplarında hep gökteki diyor. Ey Hüseyin diyor, "O zaman senin yerdekilerle bir işin yok." Senin yerdekilerle bir işin yok. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oluyor orada. İslam'ı kabulleniyor. Burada da böyle bir şey var. Yani e, bu semadaki ilah, semadaki Allah'ı kabul etme, onun dışındakileri reddetme. Yani İslam'a giriş cümlesi La ilahe illallah sözü. Ve Muhammedun Resulullah sözü. Yani nefi ve ispatı bir arada bulunduran bir söz. Allah nerededir sorusuna Allah semadadır cevabı bu nefi ve ispatı bir arada içeriyor demek ki. Bu kimsenin mümin olduğuna işaret sayılmış Allah Resulü Aleyhisselatü Yani Allah'ı kabul edip Allah'ın dışındakileri inkar etmek. Allah'ın dışında kendisine ilahlık vasfı verilenleri reddetmek. La ilahe illallah bununla gerçekleşiyor. Yani kişinin İslam'a gir girmesi bu kelimeyle gerçekleşiyor. Yani bir kimsenin Allah'ı kabul etmesi yeterli değildir. Yani bugün deistler bile kabul ediyor Allah'ı. Allah'ı kabul ediyorlar. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan hiç bahsetmiyorum zaten. Ama deistler bile, yani dinsiz dediğimiz kesimler bile Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Mesele şu, Allah'ı kabul etmekten önce La ilahe şeklinde bir nefi sözünün geldiğini görüyoruz. Hiçbir ilah yok. Yani kendisine kulluk edilen, Tazime layık olan, sevgiye layık olan hiçbir varlık yok. Ancak Allah vardır. Yani temizlik yapıldıktan sonra, batıl olan şeyler, nef reddedildikten sonra ancak Allah vardır, kamil sıfatlarıyla ancak Allah vardır diyerek böyle bir e, ispatla. Sonra Muhammed'in Resulullah diyor, Kelime-i Tevhid'in ikinci parçası. Muhammed'in Resulullah cümlesi de işte nefi ve ispatı içerir. Yani bir kimse, e, Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem dese, fakat onun getirdiklerini, emir ve yasaklarını e, kendi hayatında bir belirleyici esas olarak kabul etmese, bu sözün bir manası yok. Bu sözün ile ilgili Muhammed'in Resulullah. Sonra buradaki nefi ne peki? Nefi Allah dinini beyan etmek üzere, açıklamak üzere ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Yani Allah bir olduğu gibi, yani yegane, kulluk edilecek, tazim edilecek, sevgi beslenilecek varlık olarak tek olduğu gibi, O'nun gönderdiği Rasul de Allah'ın dinini beyan etme konusunda tektir. Yani O'nun mertebesinde ne bir imam vardır, ne de başka bir peygamber. Ne demek bu? Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın veya önceki peygamberlerin şeriatlarından bir şeylerle bu dinde amel edilmez. Bizim Resulümüz, Allah'ın şeriatını bize açıklayan Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Biz İslam'a girmekle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini, onun elçiliğini kabul etmiş oluyoruz. Allah Resulüne, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı ittiba ettikten sonra da işte şu da Musa Aleyhisselam'ın şeriatında olan şeylerdenmiş, bunu da yapalım, böyle bir şey yok. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir Radyalan'tan ve daha başka sahabilerden değişik tariflerle gelen rivayetlerde Ömer Bin Hattab Radyalan'ın elinde bir takım Tevrat nüshalarıyla geldiğini görünce diyor ki Ömer Radyalan, Ey Allah Resulü işte burada güzel hikmetli şeyler var, Yani hoşuma gitti diyor. Hoşuma giden ibareler var. Bunlarla geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kaşının arasındaki damar kabarıyor. E, ne bu şaşkınlığınız diyor. Şayet kardeşim Musa dahi hayatta olsa gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir imkanı söz konusu değildi diyor. Yine İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda nüzul ettiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedeceği açıkça belirtilmiştir yani İsa Aleyhisselam tutup Hristiyanlıkla hükmetmeyecek. Yani geçmişte kalmış bir şeriatla hükmetmeyecek İslam toplumunda. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uyacak. Hatta imamlık bile etmeyecek. Siz birbirinize imam kıldınız diye Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacaktır. Hükümlerinde de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle hükmedecektir. Bir peygamber dahi bu konumda oluyorsa Peygamber olmayanlara ne dersiniz? Şimdi bakın, bu önemli bir esas. Muhammedun Resulullah cümlesini bilinçli bir şekilde söylemek demek. E, i̇mamlar yüceltiliyor mesela veya bazı alimler yüceltiliyor. Öyle bir mertebe yüceltiliyor ki, Allah Resulü böyle buyurdu, işte benim şeyhim de, benim imamım da böyle diyor. Yani bunlar sanki eşit mertebedeymiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir da bulunuyor mesela. Bu imam, bu alim bunu tahsis ediyor sözüyle. Yani bu imamın reyi, görüşü, fetvası sanki bu hadisi tahsis ediyor veya nesk ediyor, iptal ediyor. Böyle anlayışlar var. Buna ittibada şirk deniyor işte. Bu evet... Tevhid konusunda aydınlanma hususunda Türkiye'de epey kitap tercüme edildi. Epey davetlere açıklamalar yapıldı. Bırakın Türkiye'yi, dünya genelinde ittiba tevhidi konusundaki cehalet had safhadadır. İttiba tevhidi konusunda. Yani uluhiyet, rububiyet, isim sıfat tevhidi gibi konuları böyle detaylarıyla güzelce işleyen İslami ülkelerde dahi yani bu konuda aydınlanmanın olduğu ülkelerde dahi ittiba tevhidi konusunda alabildiğine karanlıklar vardır. Bu sebeple biz insanların işte ben selefiyim diyor. Akide'de selefiyim ama diyor. Böyle diyenlerle karşılaşıyoruz. Akide'de selefiyim. Yani ne? Allah semadadır. İşte Allah'ın eli vardır. Gülmesi vardır. nüzülü vardır. Rahmet sıfatı vardır. Şu sıfatı bu sıfatı. Bunları ispat ettiğini görüyoruz. Ama bu İttiba konusunda, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına uyma konusunda adam tutuyor mezhep mensubu. Mezhebe uymak gerektiğini söylüyor. Kıyası savunuyor. Kitap ve sünnetin naslarına karşı başkalarının yorumlarıyla buna muhalefet ediyor. Bu, bu ittiba tevhidini bozar. Bu kimselerin böyle bir bozuk menheç izlemesi, onların Allah'ı isim sıfatlarında, uluhiyetinde, rububiyetinde birlemesini iptal eder. Neden? Çünkü ittiba tevhidi bunların hepsiyle bağlantılıdır. İttiba tevhidi, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını açıklama, beyan etme etkisini Muhammed ve Vesselam'a verdiğin gibi, fıkhi hükümleri de, ahkam meselelerinde açıklama yetkisini Muhammed Aleyhissalat Vesselam'a vermek demektir. Bunlar ne, ne, ne yapmış oluyor? Akide meselelerini tamam Muhammed Aleyhissalat Vesselam açıklar, bu konuda tamam ama benim amelime Muhammed Aleyhissalat Vesselam karışamaz. Ben bu konuda Ebu Hanife'ye bakarım, Malik'e bakarım, Ahmet bin Ambel'e bakarım, o da olmadı, İbn-i Seymi'ne bakarım, Binbaz'a bakarım falan filan. Bu gibi şeyler görürsünüz. Burada gerçekten bütün Müslümanların ciddi hareket etmesi lazım. Yani burada basit bir meseleden bahsetmiyoruz. Şimdi bakın, bir zamanlar Hanımlara Fetvalar diye bir kitap tercüme ettim. O zaman bu kitabı tercüme etmemin sebebi, Polen yayınlarından çıktı, hanımlara bin fetva diye. Daha sonra Guraba yayınlarına da buna benzer bir kitapta tercüme ettim. İşte İbn-i bin Binbaz'ın, Elbani'nin, Elbani yoktu onun içinde de, yani böyle muasır, selefi, tevhid ehli bilinen alimlerin fetvalarından derleme. Ve bunlarda zaten çoğunda kaynak yok. Yani kaynak dediğim, hangi ayete dayanılarak verilmiş, hangi hadise dayanılarak bu fetva verilmiş, bu tip kaynakları yok. Ben bazı dipnotlar düştüm. Bu dipnotları, yayın evleri işte benim ismimden hoşlanmadığı için yayınlamadı. Diğer bir yayın evi hiç basmadı. Hiç basmadı. Şimdi olay şu kardeşler. Ben o zaman tercüme ederken hani diğerlerinden daha ehven diye tercüme ettim. Kim var burada işte Fevzan var. İşte İbn-i bin Binbaz var. Bunların isimleri var. i̇bn Cibrin var. Bunların fetvaları var. Şimdi bunların fetvaları işte e, bas bas, mezhepçiliği bağıran kimselerin fetvalarından daha ehven. Çoğunlukla hadise dayalı. Ama hadise dayalı olmayan şeyler var. Yani bir adam 90 tane meselede kitap ve sünnete dayanmış 10 tane meseleyi uydurmaya hak sahibi mi oluyor? Böyle bir şey mi var yani? Şimdi yeni bir mesele soruldu dün hanımlar arasında geçmiş. E şimdi bakıyorum o fetvalar kitabında o zaman öyle tercüme etmişiz. Ama dediğim gibi pek çok mesele mesela abdestsiz, Kur'an'a dokunma meselesi gibi e, meseleler, dipnot düştüğüm şeyler vardı. İşte İbn-i hanımlara fetvalar kitabını bekayanlarına yaptım. Dipnotlardan rahatsız oldular vesaire vesaire. Şimdi bakıyorsun temizlik meselelerinden bir mesele. Bunu sadece bir örnek olarak veriyorum. Her mesele de böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir yasaklama, bir emir var mı? Yok o konuda. Peki kadınlar, o dönemdeki kadınlar böyle bir şey müptela mı? <gülüyor> müptela. Sahabeden var mı fetva? Sahabeden de yok. Tabinden yok. Dört imamdan var mı? Müştehit imamlardan var mı? Onlardan da yok. Abdest bozucu meseleler arasında bu sorduğunuz mesele var mı? Abdest bozan şeyler arasında da yok. Ama bu asrın büyük alimleri dediğimiz insanlar neredeyse hepsi bunu abdest bozucu şeyler arasında sayıyorlar. Delil yok. Delil, şimdi bu e, Muhammedun Resulullah diyoruz biz. böyle diyen bir ümmetiz. Muhammedun Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Allah'ın şeriatını, farz kıldığı şeyleri, yasak kıldığı şeyleri, helalleri, haramları, müstahapları, mekruhları neyse. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklar. O açıklamamış, susmuş. Onu kim tamamlayacak? İşte bu asrın alim mi tamamlayacak? <gülüyor> Yahu siz mezhepçi geçiniyorsunuz bir de. Mezhebinizin kitaplarına bakın hiç olmazsa. Mezhebinizin kitaplarında da bu böyle geçmiyor. Ama o mezhebin imamına kendisini nispet eden insanlar, mesela Ebu Hanife'nin iştahat ettiği belli başlı meseleler vardır. Hanefiler onu şişirmiştir, daha başka bir sürü iştahatlarda bulunmuşlardır, genişletmişler, yeni tetvalar türemiştir. Hadi biz Hanefi değiliz, biz Hanefi mezhebini kabul etmiyoruz. Aramızda tevhid ehli olan insanlar da diyor ki, Hanbeli mezhebi sünneten yakın mezhep, yani ehveni şer diyerek bu meseleye yaklaşıyorlar. Bana da bu kitapları tercüme ettirmek isteyen insanlar, Ehvenişer olarak görünen değil. Ehvenişer olarak görse şu dipnotlara müsaade etmesi lazım değil mi? Böyle görmüyor. Uyulması, takip edilmesi gereken bir yol olarak bunu sunmaya çalışıyorlar. Selefi olduğunu söyleyen insanlar görürsünüz. Bir mesele olur. Hemen falan Binbaz'ın fetvasına bakalım. Elban'ın fetvasına bakalım. i̇bnül fetvasına bakalım diye hemen bu fetvalara yönlendirirler. Kitaba sünnete dönmek yok. Sahabenin menhecine, tabiine dönmek yok. Yani bu ümmetin selefine dönemiyorsa aranızda buna dönebilecek yetenekte birisi yetişmemişse siz hangi seleflikten bahsediyorsunuz ya? Yani senin selefle bütün yolların kapalı yani. İbnü'l-Seym selef değil ki. Selefi diyebilirsin belki. Ne kadar selefi orası tartışılır. Eğer selefe uymuşsa selefi diyebilirsin. Biz selefiyiz derken ne dediğimizi bir kez daha düşünelim. Biz bu ümmetin selefine tabi olanlarız. Yani kitabı Allah'ın kitabını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini sahabenin aldığı ve başkalarına aktardığı şekilde almak o şekilde kabul edip amellerimizde de bunu uygulamak. İki tane farklı anlayıştan bahsediyorum. Bunlar diyorlar ki biz akide meselelerinde işte kıyası kabul etmeyiz diyorlar. Akide de yani Allah'ın isimleri, sıfatları. Burada ittifakımız var. Kıyas olmaz, değil mi? Kıyas olmaz. E fıkıh meselelerde neden kıyas oluyor? Yani din tamamlanmadı mı? Allah Azze ve Celle dini tamamladığını bildiriyor. Din kamil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu dinde bir eksiklik bırakmadan açıklamış her şeyi doğru mu? E senin çıkardığın şu mesele, ister İbn-i çıkarsın, ister Binbaz çıkarsın, ister ondan 100 sene önceki çıkarsın, fark etmez. Çıkardın bu mesele, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı dinde var mı? Eğer yoksa, onun sen ne diye sokuyorsun? İbn-i Hüseyin'in hatırına mı sokacaksın oraya? Binbaz'ın hatırına mı? Elba'nın hatırına mı sokacaksın yani? Biz saf dine e, davet ediyoruz. Ona uymaya çalışıyoruz. Yani selefilik demek bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladı şeriatı e, öğrenmeye, yaşamaya davet ediyoruz. Buna çalışıyoruz. Kendimiz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. O halde selefiyim diyen insanın kendisi Arapça bilmiyorsa bile, kendisi kaynaklara işte sahihiyle zayıfıyla ulaşamıyorsa bile, bunu bilen kimselerle irtibatlı olması lazım ki kendisini Selefe ulaştırsın. Biz bu alimlere, Elbani, İbn-i gibi alimlere neden müracaat ederiz? Bizi Selefteki asıllara ulaştırsınlar diye. Kendi çıkardıklarını, kendilerinden kaynaklanan reyleri, kendilerinden kaynaklanan fetvaları bize aktarsınlar diye değil. Bu sebeple Delil sorma dediğimiz bir şey var. Yani ey imam, ey alim, ey hoca neyse. Yani bu meselede senin reyin bu. Acaba bu rey senin şahsi bir kanaatin mi? Şayet şahsi kanaatinse doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yoksa bu kanaati bir ayetten mi aldın, bir hadisten mi aldın? Ben onu bilmek istiyorum. Delil sormak demek bu demek. Bu delili aldın mı kendine garanti aldırsın. Yani bilinçli bir amel etmiş olursun. Ama bunlar bunu da yasaklıyorlar. Selefiyim diyen insanlar. Alimlere delil soramaz. Bunu da yasaklıyorlar. Şimdi Suud'da bir kitap basıldı. Daha önce bahsettim size. Akisetu etü sahabe ismiyle. Kitabın anına baktığın zaman sahabenin kıyasları diyor. Türkçesi. Sahabenin yaptığı kıyaslar. Tuhafıma gitti aldım bu kitabı baktım. Ee, yani ben e, Suud gibi bir yerden böyle bir kitabın yayınlanmasına hayret ettim de aldım. Yani bir üniversitede tez gibi sunulmuş, ödül yani karşılık bulmuş, onaylanmış ve kitap olarak basılmasına hak kazanmış bir kitap. Tasvip görmüş bir kitap. Nasıl olur? İsminden bir kere kıl oldum, aldım kitabı baktım. Diyor ki yani mutezilerinin en rezillerinin e, tarzında açıklamalar, kelam, felsefe işte din tamamlanmıştır. Yani bu ayeti bilen bir Müslüman nasıl böyle şeylere işte kaparalar? Diyor ki din tamamlanmıştır sözü, yani bu ayet akide meseleleri hakkındadır. Fıkhı meseleleri hakkında değil diyor şimdi. Eee? Bunun manası nedir? Yani dinin akide meseleleri tamamlanmış. Bu sebeple akide meselelerine kıyası olmaz. Ama bu Fer'i meseleler tamamlanmamış. Yani Allah dini tamamladım diyor ya. Bunlar Allah işte akide meselelerini tamamlamıştır din olarak. Yoksa fer'i fıkhi meseleler değil diyor. Yani ayete muhalefet olarak bu bu cümle kendi başına yeter. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Din eğer fıkhi meselelerinde, hükümlerinde tamamlanmamışsa sorarız. Siz tasavvufçulara ne diye karşısınız? Bu ümmetin selefi tasavvufçu bidatçilere neden karşıydı? Çünkü ilk tasavvufçular isim sıfat meselelerinde el üstünde de muhalefet etmiyorlardı. Yani tarikatlardan önceki tasavvufçülerden bahsediyorum. Ama bakıyorsun şiddetle bir ret var. Mesela Ahmet bin Hanbel Haris muhasibiyi onunla konuşandan bile selamı kesecek şekilde reddediyordu. Neden? Katadebin diye mi şurada adı geçen imamlardan birisi kadercilikle suçlanmış. Talh bin Habib, Selefin imamlarından birisi. Mürcelikle suçlanmış. Yani mürceye bazı sözleri benzediği için imamlar çizmişler bundan sakının diye. Bu mürcelik neyle alakalı? Neyle alakalı mürcelik? Yani bu mürcelik suçlaması neden? Mürcenin kökenine baktığın zaman yani bu dobra mürcelik amelleri imandan saymamak değil mi? Şimdi ameller acaba itikadi meselelerden mi oluyor? Ameli meselelerden mi oluyor? Adı amel. Burasını geçtik şimdi. Haris Muhasibi'yi neden çizmiş Ahmet bin Hanbel? Yani akidede isim sıfat konularında Ehl-i Sünnet'e hiçbir muhalefeti yok Haris Muhasibi'nin. Ama Haris Muhasibi mesela Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatlarını savunurken bunu tahrif edenlere karşı savunurken, onların metotlarıyla açıklamalara gitmiştir. Bu sebeple yasaklıyor onunla konuşmayı, onun sohbetlerine gitmeyi yasaklıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. haris Muhasebi Allah'ın uluvunu savunuyor. Konuşmasını, kelamını savunuyor. Allah'ın sıfatlarını savunuyor. Fakat bunu yaparken felsefecilerin metotlarını kullanıyor. Yani onlara kendi ayarlarına göre, kendi ee, o felsefi metotlarına göre, Cevap ve reddiye vermek için bunu yapıyor. Bugünkü anlayışla maturidi ve eşerlerin yoluyla hareket ediyor. <gülüyor> Siz sufilere neden karşı çıkıyorsunuz? Eğer hükümler, ameller meselesinde din tamamlanmamışsa elbette bir İbn-i Arabi çıkacak diyecek ki keşfen şöyle bir namaz var. Yani regayb namazı kılabilirsiniz mesela. İşte bir başkası e, rei ile istediği şeyi uydurabilecek. Yaşar Nuri mesela. Yani asrımızın pisliklerinden birisi. Yaşar Nuri, Zekeriya Beyaz gibi kimseler. Aklaniyün denilen akım. Adamlar diyorlar ki mesela bir kadın sadece avret bölgelerini, kaba avretini, işte göğsünü falan örse, yani mayo giyse Allah'ın tesettür emrini yerine getirmiş olur diyor. Bu acaba Ameli meselelerden mi sayılmalı, itikadi meselelerden mi sayılmalı? Yani bu adamın re'i, böyle bir re'i uyduruyor. Hangi kefeye koyacaksın? Biz en başında şunu söyleriz. Ameli meseleymiş, itikadi meseleymiş böyle bir ayrımın kendisi zaten başlı başına bir bidattır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 65. ayetinde Rabbine yeminler olsun ki çekiştikleri meselelerde akidevi mesele mi ameli mesele mi böyle bir ayrım yok. Çekiştikleri herhangi bir meselede. Hatta ondan önceki ayette 59. ayette fe in tenaza fi şey'in diyor. Buradaki şey ifadesi nekre gelmiştir. Akidevi ameli büyük küçük bütün meseleleri kapsar, her şeyi kapsar. Fi şey'in. Nekre bakın. Nekre umuma delalet eder Arap dilinde. Fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul. Bu ne demek? Herhangi bir şeyde çekiştiğiniz zaman onun hükmünü Allah ve Resulüne döndürün. Acaba bu ayette kastedilen Allah'ın isimleri, sıfatları konusunda çekişirseniz onu Allah ve Resulüne döndürün mü demek? Bilakis Allah herhangi bir şeyde diyor. Akidevi ameli, ahlaki, edebi fark etmez. Herhangi bir şeyde çekişirseniz, ihtilaf ederseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Ullemri yok bakın burada. Döndürülecek merci sadece vahiy kalıyor. Allah ve Rasulü. Eğer ahiret gününe, Allah ve ahiret iman ediyorsanız çözüm yolu bu diyor. Sonra 59'dan sonra 60. ayette Tağut'tan bahseder. Tağut demek ki buna muhalif olandır. Yani Allah ve Rasulü dışında hükmüne başvurulan şeyi Tağut olarak zikrediyor. İman iddiasında bulunmakla beraber Allah ve Resulü'nün hükmü dışında başka bir şeye başvurmak münafıklık olarak zikrediliyor. O Tağut olarak zikrediliyor o merciyi. Siz bunun adına ister hanefilik deyin, ister şafilik deyin, ister hangi mezhep deyin, veya tarikat deyin fark etmez. Hangi merci değilseniz deyin veyahut da TC mahkemeler deyin fark etmez. Allah ve Rasulun hükmü dışında nereye başvurursan onun adı tağuttur. Allah ve Rasul'ün hükmünden kaçanları Allah Azze ve Celle kınıyor kınıyor. Sonra 65. ayette tekrar diyor ki Rabbine yeminler olsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde, seni hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Birinci aşama, bu çekişilen meselelerde Allah Resulü'nü hakem kılmaktır. Ne bir mezhebi ne başka bir mercii Allah Resulü, yani onun sünnetine hakem kılmaktır. Ve senin verdiğin hükümden dolayı, baktın sünnete ve sünnet seni bir şeye yönlendirdi. Buna karşı da içinde herhangi bir tereddüt, sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmadıkça, onun gereğini uygulamadıkça yani, iman etmiş olmazlar diyor Allah azze ve celle. Şimdi bu çektiğimiz mesele. Yani muhakeme olmamız, hükmüne başvurmamız, Allah Resulü hükmüne başvurmamız gereken mesele acaba sadece itikadi meseleler mi? Yani amelle itikadı ayırdıysak eğer, ayırabiliyorsak eğer. Böyle bir mesele bir. Eğer öyleyse bizim mülhit sınıflarından yani ehli Sünnet haricinde kalan sapık fırkalardan hiçbir kimseye sapık diyecek bir tarafımız, bir delilimiz kalmaz. Bunu yaptığımız takdirde. Aldık ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetin 73 fırka ayrılacağını bildiriyor. Bu fırka ayrılması neden? Bunların hepsi de ateşte diyor. Şimdi bu e, İtikat ve amel ayrımı başlı başına bir yanlış. Bunların ortaya koydukları bu cinayet ise daha büyük bir yanlış. Allah-u Halem, İslam ümmetinin başına örmek istedikleri çorapları, biz yıllardır söylüyoruz bunu da, e, adım adım gidiyorlar fakat e, her halkarda. Demokrasiye insanları adapte etme projesi olarak görüyorum bunu. Yani ne demek bu? Hatta Selefiler arasında bile bu söylemleri yaydılar. İşte ihtilaflarda, ihtilaf ahlakı diyorlar buna. Evet, ihtilafın bir ahlakı vardır ama e, bunlar. Mesela muhalif olduğumuz yerlerde birbirimizi mazur görelim. Sonuçta bunlar ameli meseleler. Yani sen namazda ellerini kaldırıyor, öbürü kaldırmasın. Yani biri elini bağlasın, öbürü bağlamasın. İhtiraf ettiğimiz yerlerde yerde birbirimizi mazur görelim. Yani burada sen hadisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hüccet olan hadisini beyan etmişsin. Buna rağmen, o hadise rağmen kişi başka bir şeyi tercih edecek, hoşuna giden başka bir şeyi seçecek. Yani Nisa 65'e aykırı hareket edecek. Allah Azze ve Celle'nin imana bağladığı, imanı nefret ettiği bir sıfatı sen hoş göreceksin. Ondan sonra gün gelecek... Ee, söylemler şu şekle dönecek. İşte namaz kılan, kılmayan, işte örtünen, örtünmeyen, sakallı, sakalsız, bunlar heps, herkes birbirini hoş görsün, herhangi bir uyarda bulunmasın. Ee, yani herkesin kulluğu Rabbi ile kendi arasındadır. Demokrasinin istediği de bu zaten. Yani Allah'ın hükümleri, Allah'ın şeriatı bizim hayatımızdan çıksın, ancak çoğunluk olarak kabul edilirse bir şey o zaman. E Şimdi siz bunların fakih geçinenlerin dilinden duymuyor musunuz? Cumhurun kavli, cumhurun kavli. Yahu senin e, cumhura muhalif gördüğün kavlinin delili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan saatini kabul ettiğim bir hadis. Ama bu hadisi cumhurun kavline muhalif olduğu için geçersiz bırakıyorsun. Cumhurun kavli. Yani dininde cumhuriyette yönetiyorsun. Dinin de demokrasiyle amel ediyorsun. Bunlar demokrasiye adapte etme şeklidir. Sonra mezheplere cevaz verdiler. İşte dördü de hak. Hatta ne dördü? Beş yüzü de hak. Dört tane değil Müslümanların mezhebi. Yani bu sayıyı arttırabildiğiniz kadar arttırabilirsiniz. Eğer buna mezhep deniliyorsa, birilerin reylerini takip etmek adık olmamış mezhepler olarak sayılıyorsa... 500 belki bin, belki binlerce mezhepten bahsedebiliriz. Bu ne demek? İşte ihtilaflarda birbirimize tahammül. O onun görüşü, o farklı mezhepte. İşte sen namazını böyle kıl, o diğer böyle kılsın. Yahu Muhammedun Resulullah sözü nerede kaldı? İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Muhammedun Resulullah sözü nerede kaldı? Biz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a İttiba etmekle memur olan, emredilmiş olan bir ümmet değil miyiz? Onun emirlerine ve yasaklarına tabi olmak konusunda bununla memur değil miyiz? Sen Muhammedun Resulullah diyerek, İslam'a girerek bunu kabullendin kardeşim. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahip bir hadis geldikten sonra senin başka bir tercih hakkın yoktur. Allah'ın kitabı bunu emrediyor çünkü. İman etmiş hiçbir erkek veya kadına. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikten sonra artık başka bir tercih hakkı yoktur. Başka bir tercihin yok. E nasıl olur da yani Muhammedun Resulullah diye bu kadar bir milyarlık bir ümmetten bahsediyoruz. Hepsi farklı farklı şekillerde giyiniyor. Farklı farklı amellerde bulunuyor. Farklı farklı itikatlarda oluyor. Nasıl oluyor? İşte bunun kapılarını böyle böyle açıyorlar. Önce itikat amel ayrımı. Yani bu ne demek? İtikadi meselelerde Muhammed aleyhissalatu vesselam'a uymak zorundasın. Ondan gelen hadislere tabi olmak zorundasın. Ama ameli meselelerde Allah Resulüne uymak zorunda değilsin. O konuda falan meselede uyabilirsin. Falan meselede uyabilirsin. Falan halime ve filan kimsenin yorumuna da uyabilirsin. Bu kapıyı açtılar. E insanlar da buna uyuyorlar haliyle. 1 milyarlık bir Müslüman coğrafya, ümmet adı İslam ümmeti. Muhammedun Resulullah diye bir ümmet ama Kaç tane İslam devleti var? Her devlette de, her devletin kendi içerisinde de 70 tane fırkanın bir ekolü var. Hepsi de Muhammedun Resulullah diyor. İşitçi Muhammedun Resulullah diyor. Kafa kesiyor. Kafa kesti adam da Muhammedun Resulullah diyor. Ama ikisi de birbirini Müslüman görmüyor. Yani bizim hakemimiz kim burada? Bu ümmetin hakemi kim? Biz diyoruz ki La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah sözü nefi ve ispatı beraber içermektedir. Bu nefi ve ispatı anlamayan insanlar Muhammed ve Vesselam'la beraber ona ortak koştu, başka rasuller edinmişlerdir. Böyle olmasaydı şayet durum, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden sonra başka kimselerinin sözü olmazdı. Sahabeye bakın, sahabe arasında böyle bir şey görüyor musunuz yani? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani edebi bir mesele, yani fıkhi mesele de geçtik, itikadi mesele de geçtik. Edebi bir meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey tavsiyesinde o sahabeler başka bir yol tercih etsin. Yahu sahabeler dünyalık bir meselede dahi, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zam söylüyor. Yani zannederim şu hurmaları aşılamasanız daha hayırlı olur diyor. Böyle bir şeyde bile, yani dünyalık bir ilimle ilgili bir konuda bile Allah Resulü'ne itaat ettiler, meyveleri kurudu sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onlara ben size sadece zannımı söyledim eğer size dininizle ilgili, ahiretinizle ilgili bir şey söylerse buna itaat edin ama dünyanızla ilgili bir şey söylüyorsan ben de sizin gibi bir beşerim diyor onun beşer sıfatı olmasına rağmen beşeri bir bilgiyle ilgili söylediği konuda bile sahabenin itaatine bakın yani adamların tecrübeleri bunun böyle olacağını zaten gösteriyor ama Allah Resulü böyle dedi ya tamam çünkü riskli. Yani her zaman böyle midir? Beşeri bilgi diye. Mesela düşünün. Karnı e, ağrıyan bir kardeşini şikayet ediyor Allah Resulü'nün aleyhissalatü ama Adam işte e, ishal mi diyor artık karn ağrısı mı? Bal şerbeti içir diyor. Allah Resulü'nün tavsiyesini uyguluyor. İsal arttı. yalan e, usulü diyor. Sen yine bal şerbeti içir. O gidiyor içiriyor. E, Allah Resulü ishal daha da arttı. Sen yine bal şerbeti içirmeye devam et. Bak burada bir ısrar var. Diğeri gibi zannına dayalı bir ifade değil. Bu dünyevi bir mesele bakın. Tıp meselesi. İbadetle alakalı bir mesele değil. Ve gözleriyle görüyor ki Allah Resulü'nün tavsiyesini yaptıkça isali artıyor. Rahatsızlığı artıyor. Dördüncü seferde yani iyice artmış. Dördüncü seferde geliyor yine. Yine bal şerbeti içirmeye devam et diyor. Ve adam bu sefer faydasını görüyor. O hastalıktan kardeş şifa buluyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan sonra, şüphesiz diyor Allah doğruyu söyler senin kardeşinin karnı yalancıdır. Ağrıların işte size çıkarlıklarında şifa vardır buyuruyor ayette. Ee, bu Nahl suresinde gelecek Allah'a şimdi bu dünyevi bir e, mesele sayılabilir. Sahabe itaat ediyor ama. İtaat ediyor, itaat ettiğinden dolayı zararını görüyor görünüşte. Yine itaat ediyor. Şimdi başka bir seferinde Ebu Rafi radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında yemek yerlerken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam koyunun ön kol kemiğini seviyor. Bunu da biliyorlar. Ön kol kemiğini veriyor. Allah Resulü yiyor. Bir tane daha istiyor Allah Resulü. Veriyor. Bir tane daha diyor. Allah'ın Resulü diyor. Yani bir koyunun iki tane ön kolu vardır. Ey Ebu Rafi diyor. Şayet sussaydım vermeye devam edecektim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerine itaati öğretmesi bu şekilde. Onların teslimiyeti bu şekilde. Ee, yani bunun örneklerini artırmak mümkün. Böyle olması gerekirken bu bir yemek meselesi. Yani sussaydın, yani Resulü'ne itaat etseydin sen bundan karşılık görecektin. Yani bir mucizeye şahit olacaktın. Vermeye devam edecektin diyor. Ama e, bırak itaatsizliği. Sadece sebebini sorduğu için yani oradaki anlayamadığı, gördüğü zahire aykırı bir şeyde itiraz ettiği için bir bereketten kesildi. Sahabe arasında bu sebeple Allah Resulü herhangi bir şeyde emir buyuracak da bırakın yani tavsiyeyi veya bir zanna dayalı bir söz söylemeyi. Bir emir buyuracak, bir yasak da bulunacak da sahabe buna muhalif hareket edecek ha? Sahabede bu yoktu. Bu sebeple biz Sabilerin Allah tarafından kitabında, Rasul tarafından hadislerinde övüldüğünü, Allah'ın onları ettiğini, bizim dilimizde hala her bir sahabeyi anlamızda radiyallahu anh diyerek ona tardiye duası yaptığımıza yakın şahit oluyoruz. Allah onları yüceltmiştir. Ve biz diyoruz ki selefiyiz. Yani biz o sahabenin yolunda gidenleriz. Yani buna talibiz. E selefilik bu şimdi. E sen selefiyim dediğin halde ben sadece itikadi meselelerde Allah Resulü'ne uyarım. Ameli meselelerde o böyle amel etsin, o Resul'e ister muhalefet etsin, ister muhalefet etmesin, onun da değil. Böyle bir şey yok. Yani biz demokrati dininin mensupları değiliz. Biz Allah Azze ve Celle'nin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle açıkladığı şeriatın mensuplarıyız. Muhammedun Resulullah diyorsak ondan başka Resul mertebesine konulanları Reddedeceğiz. Onun adına Resul demesek bile. Hani La ilahe illallah çıkıyoruz ya nedir bu? Bu toplum La ilahe İllallah'ı Allah'tan başka Allah edinmemek diye anlıyor. Değil mi? Dolayısıyla böyle anladığı için ilahlık vasfı verdiği, kulluk ettiği şeye Allah demediği sürece sıkıntıda olmadığını zannediyor. Resulün makamını verdiği kimseye de o Allah'ın Resulüdür, i̇şte, o alır demiyorum ben ona. Dediği için sıkıntıda değilim zannediyor. Hayır o mertebeyi veriyoruz. Allah Resulü'nün hadisini falanca imamın fetvasıyla nesk ediyoruz. İptal ediyoruz. Geçersiz bırakıyoruz. Bunlar Muhammedun Resulullah'ı iptal eder. Demek ki La İlahe İllallah yani İslam'a giriş sözü olan Kelime-i Şehadeteyn, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah sözündeki nefi ve ispatı iyi anlamazsak biz hem uluhiyet, rububiyet, isim sıfat tevhidi meselelerinde hem ittiba tevhidi meselelerinde, risalet meselelerinde şirke düşmekle karşı karşıya kalırız. Bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetimde şirk kara bir karıncanın siyah zifiri bir gecede kara bir kayanın üzerindeki adımlarından bile daha gizlidir diyor. Uyanık olmak zorundayız. Biz bilerek, yani göz göre göre ee, şirke düşmekten mesulüz ama bilmediklerimizden Allah'tan affediyoruz biz. Bilmeden düştüğümüz şirkler. Bilmeden düştüğün şirklerden bahsetmiyoruz bakın biz burada. Kişi mesela eee gaflet eder, şirke düşer. Bunun için bağışlanma diliyor Allah'tan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümmetine böyle bir bağışlanma dilemeyi öğretiyor. Ama bilerek, yani sen La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyorsun, cahilce söylüyorsun, gafilce söylüyorsun, umrunda değil ne söyledin zaten. Ee, sadece İslam'a giriş sözü bu, yani manasını bilmeden. Evet. Ebu Said El-Hudri Radiyo Antalya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ben göktekinin emini olduğum ve bana sabah akşam semanın haberi geldi halde bana güvenmiyor musunuz diye buyurmuştur. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, bu üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatı, yücelik sıfatı ile alakalı. Ben göktekinin emini olduğum derken Allah Resulü Aleyhisselatü elbette göktekiyle Allah'ı kastediyor. Ben Allah'ın eminiyim. Ee, sabah akşam bana seman haberi yani vahiy geldi halde bana güvenmiyor musunuz? Ee, evet, bu şekilde söylüyor. Şu başlığa kadar en azından tamamlayalım. 51. ayet. Allah buyurdu ki, iki ilah edilmeyin. O ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> anh'da Nebi aleyhisselatü vesselam, Sadr <gülüyor> radıyallahu iki parmağıyla dua ederken gördü. Yani bu mesela iki secde arasında veya tahiyyat oturuşunda ve hutbede. Şöyle parmak işaretiyle, yani bu parmak işaretinin manası dua etmektir. Bu iki parmağıyla veya iki elinin parmağıyla yapıyordu bunu. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o şekilde gördü ve işaret parmağını göstererek Eysap birle birle buyurdu. Bunu Tirmizi, Nesai, Ahmed, İbn-i Ebişşeybe sahip iznatta revet etmişlerdir. Süleyman bin Yahya Rahimullah şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri birbirlerini duada parmakla işaret etme konusunda uyarırlardı. Yani bunun düzgünce yapılması ya birlenmesi e, şeklinde. Seyl bin Sad şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne minber üzerinde ne de başka bir yerde. Duada elini açmış şekilde görmedim. Lakin ona işaret parmağıyla hareket ettirerek işaret ederken gördüm diyor. Bunda Hasan Birisnatla İbni Uzeyme, Ahmet Bin Ambel, Ebu Davud Hakim, İbn İbdan Beyhaki, Taberani ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. İbni Abbas Radyalanma dedi ki istiğfar yani bağışlanma dileme, tek parmakla işaret ederek olur. Mesela iki secde arasında da böyle istiğfar ederiz. Rabbîğfirlî, Rabbîğfirlî veya Allahum mağfirle, kerhamne, verdukne veya gurne şeklinde. İbnü Zübeyr radıyallanmadan şüphesiz sizler dua ediyorsunuz. Duanın en faziletlisi parmakla işaret ederek olur. Evet bu parmakla işaretin manası duadır. Dua derken <gülüyor> indirip kaldırmak. 52. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de daima O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Mücahit ayette geçen vasiba kelimesi daima demektir. Burada din ile kastedilen ihlastır. 53. Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız. Evet. İbn-i Abbas radiyalarına zararıyla kastedilen edilen hastalıklardır diyor. Mücahid de fe ileyhi tecerun kavli boyun eğerek yalnızca Allah'a dua edersiniz demektir. Ee, evet. Dua şüphesiz bu yalvarma dua e, ibadet türlerinden Allah'tan başkasına yönlendirmesi caiz olmayan Allah'ın birlenmesi gereken amellerden birisi. Bugün Konuyu uzattığımız için burada bırakıyoruz. Allah izin verirse 54. ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşervenilâ ilâhillânte vahdeke lâ şerikelek ve estağfurke ve tuğbileyik.